Gelişlerinin haberini alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem toplanınızda kardeşlerinizi karşılamaya çıkınız diyerek asabına seslenecek ve çoluk çocuk hep birlikte onları karşılamak için Medine'nin dışına çıkacaklardı. Bu sırada Hz. Caferin çocuklarını da kendi tehlikesine almış, Cürüf denilen yere kadar gelmişti. Muten'in kahramanları şimdi karşılarında duruyorlardı. İmkansızlıklar içinde ...Allah Celle Celaluhu inayet etmiş ve en az zayiatla, en önemlisi de mağlubiyet yaşamadan geri dönülmüştü. Ancak herkes bunun farkında değildi ve ashabdan bazıları onlara... ...savaş kaçkınları diye seslenmeye başlamıştı. Yüreğe işleyen acı sözlerdi bunlar ve dayanamayıp onlar da... ...ya Resulallah bizler kaçaklar mıyız? ...diyerek bunu Allah Resulüne taşıdılar. ...bunun adının gerçekten savaştan kaçmak olup olmadığını... ...bizzat öğrenmek istiyorlardı. Bilakis... ...sizler... ...yeniden toparlanıp da düşmanla çarpışmaya hazırlananlarsınız... ...diyerek... ...mute ashabının yüreğine su serpti Allah Resulü... ...sallallahu aleyhi ve sellem. Ardından da ashabına döndü ve... ...onlar Allah yolunda savaşmaktan kaçanlar değil... ...bilakis... ''İnşallah yeniden cepheye koşma azmiyle geri çekilmiş askerlerdir.'' buyurdu. Meseleye son noktayı koyan cümlelerdi bunlar ve o ana kadar utancından gizlenme lüzumu hissedenler rahat bir nefes almışlardı ve Allah ve Resulü katında bir kusur işlememiş olmanın huzurunu yaşıyorlardı. Anlaşmanın ihlali ve Fetih Müjdesi Hudeybiye Anlaşması'nın üzerinden 22 ay geçmiş, bu süre zarfında Mekke cihetinden herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamıştı. Takvimler 8. yılın Şaban ayını gösteriyordu. Sabahın erken saatlerinden birinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunan Ayşe validemize ''Ey Ayşe'' diye seslenecekti. Bu zacihetinde önemli bir hadise oldu. Durup dururken böyle bir haber karşısında Ayşe validemiz de tedirgin olmuştu. ''Ya Resulallah'' diye seslendi. ''Kılıçlar, kol ve kanatlarını kırmış olduğu halde Kureyş'in seninle kendi aralarındaki anlaşmayı ihlal etmeye cesaret edebileceklerini mi düşünüyorsun?'' Doğru söylüyordu. Aklı başında olan bir insan, karşı koyma gücünü kendisinde görmediği yerde durup dururken problem çıkarıp da başına sıkıntı açmazdı. Ancak Kureyş bunu düşünecek kadar bile basiret kalmamıştı ve attıkları adımın yarın kendilerine ne getireceğini düşünmeden hareket ediyorlardı. Bir de meselenin kader boyutu vardı ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna dikkat çekerek Ayşe validemizi Allah'ın dileyip de istediği bir işten dolayı Kureyş anlaşmayı ihlal etti şeklinde cevapladı. Annemizin merakı devam ediyordu. Ya Resulallah sonucu hayırlı mı olacak? İfk hadisesi münasebetiyle inen ayette de belirtildiği gibi Başlangıcında şer gibi gözüken meseleler, neticesi itibariyle nice hayırların kapısını aralamaktaydı ve Ayşe annemiz de başlangıçta Resulullah'ı endişeye sevk eden bu işin sonunun hayırlı olup olmadığını soruyordu. Cevap gecikmedi. ''Evet, hayırlı olacak.'' Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına sabah namazını kıldırdıktan sonra Huzalılardan Amr İbni Salim yanına kattığı kırk atlıyla Allah Resulüne gelmişti. Mescid-i Nebevi'de şiir okuyarak başlarına gelen musibeti anlatmaya çalışıyor Resulullah'tan yardım talep ediyordu. Meğer Kureyş, Beni Bekr beni nüfase ve vetirle omuz omuza vermiş ve Hudeybiye antlaşmasıyla rahat nefes alan ve bu güvenle yurtlarında sessizce bir hayat süren huzağlılara gecenin karanlığında ansızın baskın yapmış, çoğunluğu çoluk çocuk kadın ve yaşlılar olmak üzere tam 23 kişiyi öldürmüşlerdi. Bu baskında Kureyşileri gelenlerinden Safvan İbni Ümeyye, İkrime İbni Ebi Cehil, Hüveytib İbni Abdülüzzâ, Şeybe İbni Osman ve Mikrez İbni Hafs gibi önemli isimler de vardı. O kadar gözleri dönmüştü ki, kendilerini kurtarmak için harem bölgesine sığınan Huzalılar bile onların bu hışmından kurtulamayacaktı. Hatta işi o kadar ileri götürmüşlerdi ki, kendi aralarından bile itiraz sesleri yükselmeye başlamış, İnsanlık adına biraz vicdan taşıyanlar yapılanları tasvip etmediklerini yüksek sesle ifade etmeye başlamışlardı. Sabah olup da yapılanların vahameti ortaya çıkınca Kureyş yaptığına bin pişman olmuştu. Çünkü bu açıktan Hudeybiye anlaşmasının ihlali anlamına geliyordu. Artık ok yaydan çıkmıştı. Kendilerini kurtarmak veya haklı göstermek için akla zarar tekliflerde bulunuyorlardı. beri taraftaysa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlatılanları dinledikten sonra sana yardım edilecektir ey Amr İbn Salim demiş ve Huzali liderini bir nebze rahatlatmıştı. Ancak çok üzgün ve çok celalliydi. Gecenin karanlığında ve çoğunluğunu çoluk çocuğun, kadınlarla yaşlıların oluşturduğu 23 kişinin, ansızın yapılan bir gece baskınıyla ve hunharca öldürülmesini hangi vicdan kaldırabilirdi? Hele bunu yapanlar, sizinle ve sizin müttefiklerinizle, 10 yıllığına savaş yapmayacağız diyerek söz veren, karşılıklı anlaşıp da ateşkese imza atan insanlarsa. Anlaşılan Kureyş, anlaşılmayan tepkiler vermekten vazgeçecek gibi gözükmüyordu. Bu sırada semada bir bulut belirmiş ve şiddetli bir gök gürültüsü kopmuştu. Vahiyden başka beyana iltifat etmeyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, eşyanın diliyle kendisine arz edilen bu dilden de bir mana çıkaracak ve bu bulut ben ikabın Kab'ın zaferini müjdelemektedir buyuracaktı. Kainatta tesadüfün yeri olmadığına göre bu gadabı ilahinin de bir göstergesiydi. Başından beri Hicaz'da sulhun yerleşmesi için gayret gösteren Efendiler Efendisi, diğer alanlardaki çapulculuğun önüne geçebilmek için seriyyeler oluşturup ashabını farklı bölgelere gönderirken, böyle adice bir hareket beklemediği Mekke'de ceryan eden bu hadise karşısında, ''O insanlara mutlaka yardım edeceğim.'' ''Şayet bugün beni ikaba yardım etmezsem, Allah da bana yardım etmez. Nefsim yedi kudretinde olana yemin olsun ki, onları ben, kendimi, ailemi ve evimi koruduğum gibi koruyacağım.'' diyor, herkesin önünde kararlılığını ortaya koyuyordu. Kendilerine sığınan bu insanlara mutlaka yardım eli uzatılmalıydı ve önce kendilerine saldıran insanların kimliği konusunda emin olmak istedi. Amri İbni Salim ve arkadaşlarına soruyordu. Sizler bu konuda kimden şüpheleniyor ve bunu kimlerin yaptığını düşünüyorsunuz? Beni Bekir. Diye cevapladılar. Yeniden sordu. Peki onların hepsi mi? Hayır. Özellikle Beni Nüfase'nin lideri Nefel İbni Muaviye. Diyorlardı. Bunun üzerine şu değerlendirmeyi yaptı. ''Bunlar Beni bekrin bir koludur. Ben şimdi Mekke'ye bir adam gönderip bu hadiseyi kendilerinden soracağım ve onları üç seçenekten birini kabul etmeleri konusunda muhayyer bırakacağım.'' Daha sonra da ashab arasından Damra adındaki bir sahabiyi yanına çağıracak ve hadisenin bir de farklı bir gözle tetkikini isteyecekti. Resulullah'ın talimatını alan Hazreti Damra, Mekke'ye girip Kureyş'le konuşacaktı ama onlar son söz olarak biz ona karşılıklı olarak anlaşmayı feshettiğimizi ilan ediyoruz demeyi tercih edecekti ki bununla Kureyş yine savaşı tercih eden taraf oluyordu. Her ne kadar Kureyş bu işi biz yapmadık diyerek görünürde bu resti çekmişse de içine bir kurt düşmüş, işin içinden daha az zayiatla nasıl sıyrılabileceklerini düşünerek çözüm arayışına girmişti. Endişelerini dile getirmek için Ebu Süfyan'ın yanına gelen Haris İbni Hişam ve Abdullah İbni Ebi Rebi'a liderlerine şu uyarıda bulunacaklardı. Bu düzeltilmesi gereken bir yanlıştır. Şayet bu iş düzeltilip de yeniden suh zemini bulunmazsa... ...Muhammed mutlaka buraya ashabıyla gelir ve belimizi büker. Onları dinleyen Ebu Süfyan derin derin düşünmeye başladı. Vallahi de bu iş benim ne içinde bulunduğum... ...ne de tamamen dışında kalabildiğim bir iştir. Diye başladı sözlerine. Bu sırada Kureyş'in ileri gelenleri de yanına gelmişlerdi. Bir lider olarak en kritik anlarından birisini yaşıyordu ve Mekkelilere dönerek çaresizlik içinde ve sitem yüklüşü cümlelerini söylemeye başladı. Bu sadece bana yüklenebilecek bir sorumluluk değildir. Vallahi de bu konuda ne bana danışılıp istişare edilmiş ne de böyle bir haberi alarak ben onu onaylamış bulunuyorum. Allah'a yemin olsun ki şayet hislerim beni yanıltmazsa Muhammed mutlaka bize savaş açacaktır. Ne yazık ki hislerim de hep doğru çıkmıştır. Muhammed'e gidip de onunla konuşarak anlaşmayı yenilemesi ve süreyi de uzatmasını istemekten başka çıkar yol göremiyorum. Kureyş'in içinde pişmanlık dalga dalga yayılmaya başlamıştı. Düne kadar meydan okumaktan başka seçenek kabul etmeyen insanlar meselenin dehşetini düşündükçe yelkenleri suya indirmiş ve Ebu Süfyan gibi düşünmeye başlamıştı. Ona ''Vallahi de doğruyu söylüyorsun.'' diye mukabele ediyorlardı ve neticede Ebu Süfyan'ı Allah Resulü ile konuşup süreyi uzatması ve anlaşmayı da yenilemesi için Medine'ye gönderme kararı aldılar. Çok geçmeden Ebu Süfyan kölesiyle birlikte Medine yollarına düşmüştü. Beri taraftaysa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de asabına dönmüş, ''Şu anda Ebu Süfyan anlaşmayı yenilemek ve süreyi uzatmak maksadıyla size gelmek üzeredir. Ancak eli boş ve öfkeyle geri dönecektir.'' diyerek Mekke'de yaşanılanları etrafındakilerle paylaşıyordu. Fevkalade kritik bir noktaya gelinmişti. Burada taraflara ulaşacak bir haber, hadiselere yön verecek en önemli faktördü. Allah Resulü de ashabına işte bu haberleri veriyordu. Yeniden yola düşen Ebu Süfyan artık Medine'deydi. Düne kadar karşı koyup da hayatlarına tuzak kurduğu insanlara, rica ve minnette bulunacak ve ortamı yumuşatmaya çalışacaktı. Bunun için de önce akrabalık bağlarını kullanmak istedi. Kızı Ümmü Habibe validemizin yanına gelmiş, Efendimizin minderine oturmak isteyince, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşmıştı. Ümmü Habibe validemiz, Tuttuğu gibi Allah Resulünün minderini babasının altından çekecek ve oturmasına müsaade etmeyecekti. Kendi öz kızıydı ama açıkça Resulullah'ı babasına tercih ediyordu. Ebu Süfyan şaşkınlık içinde ona döndü ve... Ey kızcağızım... ...diye seslendi. Sen beni mi o mindere layık görmedin yoksa o minderi mi benden kıskandın? Ümmü Habibe validemizin babasına verdiği cevap... ...Ebu Süfyan'ın yaşadığı şoku daha da arttıracak nitelikteydi. Şunları söylüyordu. Bilakis seni ona layık görmedim. Çünkü o üzerine Resulullah'ın oturduğu minder. Sense müşrik ve necis bir adamsın. Bu sebeple senin Resulullah'ın minderine oturmanı istemedim. Ebu Süfyan hala şoktaydı. Ey kızcağızım... ...diye yeniden seslendi. Benden sonra sana çok fena şeyler olmuş. Tam aksine. Diyordu Ümmü Habibe validemiz. Allah Celle Celaluhu beni İslam'la şereflendirdi. Sense ey babacığım, görüp duymayan bir taşa temenna durup... ...hala onun önünde boyun eğiyorsun. Ebu Süfyan için kızının kapısı kapalı görünüyordu. Ve efendimizin yanına gitmek istedi. Mescid'deydi. Yanına vardı ve... Ya Muhammed... ...diye seslendi. Ben Hudeybiye anlaşmasında yoktum. Şimdi gel de o anlaşmayı yenile... ...ve süresini de uzat. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi... ...hemen sözleşmenin yenilenmesi... ...ve sürenin de uzatılmasını... ...gündeme getirişi karşısında... ...Efendiler Efendisi... ...Sallallahu Aleyhi ve Sellem... ...ona... ...gerçekten sen... ''Bunun için mi geldin ey Ebu Süfyan?'' diye seslendi. ''Evet.'' diyordu. Resulullah esas meseleye gelmek istiyordu ve ''Bundan önce bir hadise çıkarmış olmayasınız.'' diyerek olanları hatırlatmak istedi. Buna rağmen Ebu Süfyan, ''Allah korusun.'' diyordu. ''Biz hala Hudeybiye'de imzaladığımız anlaşma üzerindeyiz. Onu ne değiştirir, ne de bozarız. Konuyu evirip çeviriyor ve bu cümlenin ötesinde bir şey söylemiyordu. Huzalıların acılarını dinleyip de arkadaşlarına çıkışan, Mekke'de arkadaşlarıyla oturup da durum değerlendirmesi yapan, sonra da son sözlerini söyleyip Allah Resulünün elçisi Hazreti Damra'yı eli boş Mediniye yollayan. ...ve ardından da anlaşmanın ihlalinden dolayı duyduğu endişeyi dile getirip de... ...Medine'ye sırf bu işi yeniden pekiştirmek için gelen... ...sanki bu Ebu Süfyan değildi. Anlaşmayı ihlal ettikleri halde... ...hala Hudeybi anlaşması üzerinde sabit durduklarını söyleyebiliyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döndü ve... ...esas hala Hudeybi anlaşması üzerinde olanlar bizleriz... ''Onu ne değiştirdik ne de bozduk.'' buyurdu. İkide bir aynı şeyleri söyleyip Hudeybiye Anlaşması'ndan bahsetmeye kalkan ve asla huzalılara yaptıklarını dile getirmeyen Ebu Süfyan'ın bu tavrını beğenmemişti ve daha fazla konuşmayı faydasız buluyordu. Meseleyi uzatmamak için de meclisten ayrılmayı tercih edecekti. Mekke'nin kudretli lideri Ebu Süfyan'a kapılar kapatılıyordu. Hzre Ebu Bekir’in yanına koştu. Benzeri şeyleri ona da söylüyor ve kendisi adına efendimizi ikna etmesini istiyordu. Ancak bu kapı da kapalıydı. O gün Ebu Süfyan, Hazre Ömer, Hazre Osman, Hazret Ali, Saad İbn Ubade başta olmak üzere ensar ve muhacirinin ileri gelenlerini de dolaşacak ve bir türlü istediğini elde edemeyecekti.